İyi günler sayın dinleyiciler. Bu hafta tekrar Orman ve Civan'daki Faydalı İşler programındayız. Bu haftaki konuğumuz e, Sayın Besin Sertok. Hoş geldin Besim. Hoş bulduk, merhaba. Besin, orman mühendisi. Evet. Kadrolu e, Kadrol Kadrolu sayılırım. Sayılır, durarım, evet, programın geçen seneki e, programcılarındandı. Bu sene biraz ara verdi. Evet. Ama ara ara kendisini davet ediyoruz. Orman ve özellikle su havzalarının kullanımı konusundaki e, son gelişmelerden. Ve fikirlerinden haberdar olmak için ee, 7-8 Ocak gününde e, evet. bir platform suyun ticarileştirilmesine hayır platformunun e, üçüncü buluşması var İstanbul e, Mimar Sinan Üniversitesi'nde Fındıklı'da. Her sene bir kere oluyor herhalde. Aşağı yukarı her sene bir kere oluyor. Ee, aşağı yukarı derken tam 12 ay eşit aralıklarla değil her yılın aynı aylarına tekabül etmiyor onun için aşağı yukarı diye hı hı. konuşuyorum. Ee, Suyun ticareleştirilmesine hayır platformu 2008 yılında e, İstanbul'da bir uluslararası su forumu toplanmış idi. Bu su forumu e, Türkiye'den önce dünyanın değişik ülkelerinde toplandı ve bu Uluslararası Forum'un toplandığı her ülkede suyun yaşamsal bir ihtiyaçtan piyasalarda alınıp satılan ticari bir mal haline dönüşmesi süreci hızlandırılıyor. Bunu fark ederek böyle bir platform ortaya çıktı ve bu forumun Türkiye'de nelere mal olabileceğini... Ee, o zaman da anlatmaya çalıştı kısmen kamuoyuna bunu anlatabildi ama birçok konuda olduğu gibi e, tam olarak kavrayamamıştı insanlar canı yanmadan anlamıyor Hı. ama 2008'den bu yana e, gerçekten su ile ilgili Türkiye'de insanların canı yanmaya başladı e, hatta hayatını kaybedenler oldu biliyorsunuz e, Haziran'da e, Hopa'da Metin Lokumcu diye e, bir emekli öğretmen hayatını kaybetti ki e, su mücadelesi e, aktivistlerindendir, eylemcilerindendir aslında. Yani orada başka bir e, yana evrilmeye çalıştı konu. Hani işte e, eşkıya indi, şu oldu, bu oldu gibi e, başbakanın korumasının yaralanmasıyla bağlantılanılmaya çalışıldı falan. Halbuki Metin Lokumcu'nun ölümünden... Birkaç saat sonra başbakanın korumasının e, yaralanması olayı ona bağlı değil. E, korumanın yaralanması sonucu ortaya çıkmış şeyler değil o, olup bitenler. Bu suyun ticaretleştirmesi olayı aslında dünyada çok daha önce başladı ve bu insanların dünyada canı bizden daha önce zaten e, yanmaya başlamıştı. Ben e, örneğin Güney Amerika'daki örnekleri biliyorum. Evet. Çiftçilerin kullandıkları yağmur suyuna varıncaya kadar özel, şirketler, özel şirketlerin evet, evet. müdahalesi diyelim sonucu çoğu çiftçi zor durumda kalıyor borçlarını ödeyemez hale geliyor. Suyu çünkü pahalı fiyattan ya da özel şirketin belirlediği fiyattan satın almak zorunda daha düne kadar çatısından topladığı suya bile kastediliyor. Doğru mu? Bu sürecin devamı mı bu? Doğru. Bu sürecin devamı aslında şu anda Türkiye'de böyle bir hukuki altyapı var. Ee, i̇şte bir takım bu mücadeleler ve tepkiler sonucunda e, tam olarak hayata geçirilebilmiş uygulanma noktasında değil ama... ...yani bu uygulamadan kastettiğimiz şey şu. Senin de hatırlatmaya çalıştığın buydu herhalde. Eee... Sanırım bir Afrika ülkesiydi. Ülkenin ismini yanlış söylemeyelim. Bu yüzden çiftçiler tutuklandı. Ama aynı hukuki alt Türkiye'de de var. Yani siz çatınıza akan yağmur suyunu... ...bir e, boru marifetiyle... E, ...saçaklardan akan e, boru ile... Ya da bahçeden geçen dere de olabilir. Değil mi? Dere de dahil gökten yağan yağmur suyunu da... ...bir bidonda toplayamıyorsunuz artık. Çünkü... E, ...dereleri satın alan sözde kullanım hakkı dereyi satmadık falan diyorlar ama neyse bunlar kelime oyunları sonuçta. Dereleri satan alan şirketler gelip size e, dava edebiliyorlar. Niye? Çünkü sen o yağmur suyunu toplamasaydın benim barajıma gelecekti. Benim barajımdan ben ondan elektrik üretecektim veya aşağı havzadaki çiftçilere o suyu satarak para kazanacaktım. Sen yağmur suyunu bidonda toplayarak ve bana zarar ettirdin diyerek engel olabiliyorlar. Şu anda da Yürürlükteki mevzuat buna elverişli. Sizi dava etmesine gerek yok. Bu ıı, tahsis hukukunda mevzuatında şu anda Türkiye'de bu da geçerli. Özel kolluk kuvveti ıı, besleyebiliyor hmm. ıı, bunlar. Yani hiç mahkemeye gitmeyecek bundan sonra. Hani ıı, zaman zaman polisle, jandarmayla köylüler karşı karşıya geldi falan diye haberler çıkıyor basında. Ee, artık bunları görmeyeceğiz Özel Kolluk Kuvveti adı altındaki besleme minisleriyle gelip e, şirketlerin dediğini yapmayan köylülere her türlü e, şiddeti reva görebilecekler Yani yağmur suyunu toplama kardeşim suyu benden al demek değil mi bu bir, e, bak, bir e, bakıma E, e tabi yani yağmur suyu dahi benimdir diyor evet. çünkü Hı. Türkiye'de devlet hükümet bunun adına ne derseniz deyin asıl işin en karabet ve dehşet kısmı da burası ülkeyi yöneten kurumlar kişiler ne derseniz deyin kendinde bu hakkı görebiliyor gökten yağan yağmurun suyunu satma hakkını kendinde görüyor ve bir şirkete bunu sözleşme ile ...lisans verebiliyor, kullanım hakkını devrettim diyor, sattım diyor. Adına ne derseniz deyin ama asıl problem burada. Yani suyun ticaretleşmesi resmen bu. Tabii bu Kelim. yansımalardan bir tanesi. Hı hı. Aslında tabii bu konuştuklarımız daha çok işte kamuoyunda çokça yer bulan... İşin biraz da eksik anlaşılmasına da neden olan HES diye kısaca hidroelektrik santraller diye bilinen. Ama bunun dışında o kadar çok şey var ki örneğin şimdi programdan önce seninle de konuşuyorduk. Senin evinde varmış benim evimde yok. Önödemeli <gülüyor> kontür uygulaması diye bir uygulama gittikçe. Yani benim evimde de bir var bir yok. sayacılar açılar süre değişiyor değişik bir Şimdi, durum. Bu <gülüyor> da başka bir masraf tabii. Her sayaç değiştiğinde senden bir para alıyorlar. değil mi? Yani... Herhalde alıyorlar da ben fark etmiyorum. Fotoğuma ee, yansıtıyorlardır herhalde. Yani, evet yansıtıyorlar maalesef. Bunları da anlayamaz hale Hı -hı. geldik. Yani e, bu kullananlar biliyordur senin gibi. Onlar için belki derece teres atmak olacak ama. Yani birçok bir evde henüz tam yaygınlaşmış değil. Ne mutlu ki değil İstanbul'da İlk denemeleri bu. bunlar. Ankara gibi bazı kentlerde Hı. çok yaygınlaşmış durumda bu. Bazı küçük kentlerde e, mesela Edirne'de bu yüzden e, belediyenin başına bayağı hukuki e, şeyler falan da geldi. Nedir bu tam olarak? Parayı senden önce alıyorlar. Yani bu e, kontrollü telefon kullanmak gibi önce kontrol satın alıyorsunuz suyu sonra kullanıyorsunuz. Yani kullanmadığın suyu alıyorsun. Kullanmadığın suyu alıyorsun. Bu bir ikincisi e, evsel kullanımda niye bir para alıyorlar? Mesela Dikili Belediyesi'nin başına biliyorsunuz bu yüzden bedava veriyorsun diye bir sürü şey geldi ve sonunda beraat etti Dikili Belediye Başkanı. Orada su hala bedava mı Dikili'de? Merak ediyorum. Miktarı yanlış söylemeyeyim. Sanırım 10 metre küpe kadar yani hmm. bir evin kişi sayısına göre de değişiyor. Hmm. Olabilir rakamlarla ilgili yanlış bilgi vermeyeyim ama bu, bu evindeki insanların yaşamını sürdürmesi için minimum miktardır, su olmazsa yaşayamaz bu insanlar diyerek standart bir miktar için belirlenmiş gündelik ihtiyaçlarını karşılayacak miktar için herhangi bir ödeme yapmıyor dikililer şu anda. Bunu suç işliyor diye dikili belediye başkanı yıllarca yargılandı bu yüzden ve beraat etti bu mantıkla. Yani evsel kullanımda böyle bir şey olmalı. Şimdi Demirçelik haddanesindeki çeliğe dönüştürmede kullanılan soğutma suyuyla. Yani ticari benim, amaçla kullanılan. Evet Hı. benim hayatımı sürdürmem için 3 gün içmezsem öleceğim bir temel ihtiyaç maddesini aynı ticari kapsama sokamaz kimse. Kimsenin böyle bir şeye hakkı yok. Ve işin kötüsü sürekli bize şey diyorlar. Suyumuz acayip kıtlaşıyor suyunuzu idareli kullanın. Tabii ki idareli kullanalım. Herkes idareli kullansın ama. Herkes derken yani hem evsel kullanımda ben dişimi fırçalarken de idareli kullanayım. Ama e, endüstriyel kurumlarda benden daha idareli kullanmak durumundalar. Çünkü Türkiye ortalaması da böyle dünyadaki temiz ve kullanılabilir suyun yalnızca %3'ü evsel kullanımda tüketiliyor. Hmm. Yani evlerdeki e, kullanılabilir su tüketimini biz düşürsek düşürsek e, temiz ve kullanılabilir su, su tüketiminin yüzde üçünde bir tasarrufu tartışabiliriz. Onun için dişinizi fırçalarken musluğu kapatın. E, i̇şte e, tıraş olurken şöyle yapmayın. Duşunuzu böyle yapın falan e, telkinleri. Evet doğru güzel bunlara da elbette dikkat etmek lazım ama e, hani hırsızın hiç mi suçu yok lafını çağrıştırıyor <gülüyor> Nasrettin Hoca'nın insanı ister istemez ki işin asıl can alıcı kısmı da burası. Yani suyun kirlenmesi tüketilmesi vesaireden çok işte bu en çok tartışılan dönüp dolaşıp oraya e, mecburen geliyor üstüne en çok e, konuşulan şey olduğu için HES'lerle ilgili mesela. Türkiye'nin bir enerji açığından söz ediliyor. Türkiye şu anda komşu ülkelere elektrik enerjisi satan bir ülke. Evet, bugün böyle olabilir. Yarın bir enerji problemi yaşayabiliriz. Ama bunun bir planı, programı olur. Yani... E İzleyenlerin çoğu umarım tanıyorlardır. E, mimar, yazar, e, entelektüel, aydın, boysan e, içkiyi de çok sever. Onun içkiyle ilgili e, bir lafı var. E, miktar zehirdir diyor. Yani içki tek başına zehirli bir şey değildir. E, i̇şte belli bir miktardan fazla içerseniz zehir haline gelir. Bu da her türlü şey için geçerlidir. Su mi? dahil. Su da dahil hı. tabii. Yani hele de saf suyu hı hı. yani e, bu... ...içme suyu vasfında olmayan sadece aşıki o diyebildiğimiz suyu bir litreyi bir nefeste içerseniz, şimdi e, tıbbi Ciddi olarak yanlış geçirebiliriz. bir şey. Yo, ölüm'e neden hmm. olabiliyor. Yani al yuvarlarınız patlıyor. Ters osmoz diye hmm. bir olay var. Yani tuz, tuz kaybı, kaybı hmm. gibi bir nedenle e, bir anda bir litre saf su içerseniz böyle bir bilgi var. Yani e, teknik olarak hani. E, Tıbbi konularda fazla ahkem kesmiş olmayayım ama bu e, genel kültür bilgisi düzeyinde. Yani su bile e, miktar belli bir sürede e, belli bir dozun üstünde alırsanız ölüme neden olabiliyor. Dolayısıyla burada asıl önemli olan Türkiye'de akarsu kalmadı. Yani şu anda Fırat diye bir akarsuyu yok Türkiye'nin. Çünkü barajlarla kesilmiş durumda. Şu anda yapılan bütün... Lisans e, anlaşmaları da Türkiye'deki en küçük dereye kadar satılmış durumda. Bunların hepsi hayata geçerse Türkiye'de bir metre akan su göremeyeceksiniz bundan sonra. Hı. Asıl tehlike burada. Miktar zehirdir. Enerji mi lazım? Ne kadar lazımsa. Bu şu bakalım. anlama geliyor mu? Eskiden e, tarlasının önünden geçiyordu dere... İşte oraya bir takım e, mikro santraller yapıldı ve o su kullanılmaya başlandı. Öncesinde tabii bu su birilerine ihale edildi değil mi? Kullanım e, tabii, hakkı verildi. Tabii, tabii. Çiftçi eskiden o suyu, tarlasını küçük çiften bahsediyorum, sulamak hı -hı, için hı -hı. kullanıyordu. Artık kullanırsa oraya bu amaçla bir boru döşerse suç mu işlemiş oluyor? Suç tabii tabii tabii. Hmm. Yani köylünün durumu... Iı, Zaten çok zor. Çok zor. Yani mesela bir tohum yasası çıktı... Hı hı. komşunuzdan tohum alıp ekemiyorsunuz. Lisanslı olmak zorunda. Hı hı. Allah'tan yani, onu da takas yoluyla halletmeye çalışıyorlar. Biz bunu satmadık satın almadık. <gülüyor> <gülüyor> e, takas ettik diye. Öyle bir açık var yasada. Onu kullanıyor Allah'tan e, çiftçilerimiz. E, bu tarz bir dayanışmalar içerisine girerek. Bunun da çok hı. kötü örnekleri hı. Hı. var. Yani buradaki asıl sorun artık 10-15 yıl öncesine kadar bazı konular tartışılırken işte bedelsiz şeyler için şu örnek verilirdi. Mesela hava gibi, mesela su gibi ekonomi konuları falan konuşulurken bedelsiz şeyler için veya bunun şarkıları, vardı. Çünkü çok Türkleri olduğu için vardı. değil mi? Efendim? Çok bunlar çok miktarda var o yüzden Miktarının bedelsiz. çokluğundan değil bunlar yaşamın temel kaynakları. Bunların Doğal hak. Doğada var olan ve yani olmazsa olmaz bütün canlılar için olmazsa olmaz şeyler artık buna kadar göz dikilmiş durumda. Çünkü sermayenin yatırım alanı sıkıntıları var. Artık... Ama Türkiye'ye enerji lazım Besin. Enerji de lazım. Lazım mı? Buradan devam edelim mi? Bir <gülüyor> e, müzik arası verecek ondan sonra mı? <gülüyor> müzik arası verelim. Ebruli parçasını dinliyoruz Ezgini günlüğünden. Uyanır gece yarısı, yoktan sevda yaparım Uyanır gece arası yoktan sevda yaparım Adamım bu küçük işlere ben bakarım, yanarım Adamım bu küçük işlere ben bakarım, yakarım Dilsizler bana danışır, kelebeklerin aklı benim Gemilerle her gece ben, çok uzaklardan dönerim Küçük adımı, giden ben çağırlar küçük adımı, Karapaki'den ben akarım Adamım, bu küçük işlere ben bakarım, yanarım Adamım, bu küçük işlere ben bakarım, yakarım Benim adım Ebruli, biraz gerçek, biraz hülyan Yalanımı sevsinler, açsız dönmüyor dünya benim adım Ebru. Biraz gerçek, biraz huy. Yalanımı sesinler Yalansız dönüyor dünya.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 ben aklımda tutarım Sen unut geçmişini Ben aklımda tutarım Adamım bu küçük işlere ben bakarım Yanarım adamım Bu küçük işlere ben bakarım Yakarım Benim adım Ebrulli Biraz gerçek biraz rüya Yalanımı sevsinler Aşksız dönmüyor dünya benim adım Ebrulli, biraz gerçek biraz asilya Yalanımı sevsinler, aşksız dönmüyor dünya Benim adım Ebrulli, biraz gerçek biraz asilya Yalanımı sevsinler, yalansız dönmüyor dünya Benim adım İyi günler sayın dinleyiciler. Ebruli parçasını dinledikten sonra Ezgi'nin günlüğünden orman ve civarındaki faydalı işler programımıza devam ediyoruz. Bu haftaki konumuz daha ziyade, daha ziyade konularımız 7-8 Ocak'ta suyun ticaretleştirmesine hayır platformunun e, bir toplantısı bir bu. Bir de 10 Ocak'taki üçüncü köprü ihalesi. Hı hı. E, programın birinci yarısında işte Türkiye'nin enerji ihtiyacından... ...suyun bu amaçla kullanımından, ticaretleşmesinden... ...ve bunu sakıncalarından biraz bahsetmeye çalıştık. Ee, Türkiye... ...enerji lazım dedik... ...sonra müzik arası evet. verdik... ...ama su da lazım. Evet yani evet. su da lazım. Su da ee, yaşamak için lazım. Su <gülüyor> da yaşamak için. şimdi Enerji bir bu kadar temel bir ihtiyaç değil... ...iki, e, yahu dağıtmaya çalışıyorum ama... bu e, ...bir televizyon kanalında... ...değişik ülkeleri gezerek... ...tanıtan, program yapan... Sanırım Gülhan isminde bir... TRT'de galiba. Neyse. Ha. Hatırlamıyorum. Yanlış söylemeyelim. Şimdi belki programcının ismini de yanlış hatırlıyorum. Bu değişik ülkeleri geziyor. İşte Amerika'ya da gitmişti. Orada Broadway'de bir şey yapıyor. Akşam saatinde Broadway'de çekim yapıyorlar. Orada şöyle çok çarpıcı bir cümle kullandı hanımefendi. Broadway'de e, o programda öğrendim ben de e, ışıklı pano olmaması hali yasakmış. Yani e, bütün binalar işte e, konser salonu, tiyatro vesaire gibi gösteri e, şeyleri olduğu için binaların dış cephesi de ışıklı panolarla kapanması gerekiyormuş. O programdan edindiğim bilgi yanlış olabilir. Orada programcı şöyle bir şey söyledi. Ya bana sürekli işte evde bilgisayara kullanmadığın zaman stand da da bırakma, fişten kapat veya işte ana düğmeden kapat diyorlar. Acaba benim bilgisayarım stand-by'deyken kaç sene çalışması lazım ki şu Broadway'deki ışıklı panoların bir dakikada yaktığı enerjiyi harcasın. Yani enerji ne için kullandığımıza bağlı? AVM'lerde gösterişte alışveriş veya gösteri dünyasının afişlerinde mi kullanıyoruz? Yoksa evimizdeki bilgisayar gibi bize günlük hayatımızda birçok şey sağlayan bir enerji olarak mı kullanıyoruz? Bu kısmı da önemli tabii enerjinin. Bir de yani Türkiye'nin ihtiyacı var mı yok mu? Bununla ilgili de hiçbir güvenilir bilgi yok. Sonuçta su çok yaşamsal ve aslında orman havzalarının kullanımı ya da ormanın kötüye kullanımı da zaten su havzalarını direkt etkileyen bir konu. Bağlantıyı da evet. oradan kuruyoruz değil mi? Ne ormanları Hı -hı. kurduğumuz ölçüde su havzalarına sahip çıkmış ve bu yaşamsal kaynağı da korumuş oluyoruz. Tabii yani su sonuçta dünyanın büyük çoğunluğu su işte bütün okyanuslar su ile dolu ama burada konuştuğumuz su tabii Temiz ve kullanılabilir su diye tanımlanan içilebilir, yıkanabilir, tarımda kullanılabilir. Yani deniz suyunu tarlaya verdiğinizde yakarsınız bütün bitkileri veya ağacın dibine dökerseniz tuzdan dolayı öldürürsünüz. Sonuçta temiz ve kullanılabilir sudan konuşuyoruz burada. Bir bunun kirletilmesi, temiz olmayan ve kullanılamaz su olması. Bu... Tabii şöyle bir bağlantısı da var aslında bu suyun ticaretleştirilmesine hayır platformunun 7-8 Aralık'ta Mimar Sinan Üniversitesi'nde üçüncü buluşmasını yapacak olan platformun da bileşenlerinden biri. Üçüncü köprü yerine hayır platformu. Ben aynı zamanda onun da sözcüsüyüm. Aslında... Ee... İşte yıllardır Arnavutköy'den bu yana tartışılan bir üçüncü köprü süreci yaşıyoruz. Büyükşehir Belediyesi'nin geçen sene onaylanan bir bölü binlük çevre düzeni planında da bu köp böyle bir köprüye İstanbul'un ihtiyacı olmadığı yazıyor. On yıllardır e, mühendis, mimar, meslek örgütleri, e, bütün teknik insanlar İstanbul halkının önemli bir kısmı Böyle bir ihtiyaç olmadığını artık farkında ve talep etmiyor. Ama tamamen gene e, ticari kaygılarla ve İstanbul'un kuzeyinde İstanbul'a yaşam kaynaklı eden gerek temiz hava gerek temiz su bakımından ormanlarının yok olmasına neden olacak ki bu yok oluş başlamış durumda henüz köprü ihale edilmeden bu köprünün 10 Ocak'ta sözde ihalesi yapılacak. Ancak bugün sabah bir televizyon programında Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın söylediğine göre durum biraz ticari olarak da umutsuz herhalde. Çünkü... Dünya krizde. Artık benim ticarete aklım ermez. Ben doğa, yaşam ve hayatla ilgileniyorum. Bu ihaleyi yapacağız ama teklif çıkmazsa ileride yeni koşullarla... Yapabiliriz diyor fakat biz her halükarda 10 Ocak'ta arada Karayolları Genel Müdürlüğü'nde yapılacak olan ihaleye gidip 3. köprü yerine yaşam platformu olarak teklifimizi sunacağız. Tabi bizim teklifimiz ticari bir teklif olmayacak. Zaman İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da o zaman 92, 1992'de söylediği gibi bu köprü bir cinayettir. Gidip bu cinayete ortak olmayınız teklifimizi ...sunacağız... ...Karayolları Genel Müdürlüğü'nde... ...tabii bu teklifi... ...teklifin arkasında duran... ...bu teklifimize sahip çıkan herkesi de... ...10 Ocak'ta... ...Karayolları Genel Müdürlüğü'nde yapılacak... ...Ankara'daki... ...3. Köprü... ...ihalesine... ...halkın teklifini vermek üzere... ...birlikte olmaya da davet ediyoruz... ...aynı zamanda... Teşekkür ediyorum Besim... ...geldiğin için programa iyi günler diliyorum...